Haa, peki bu ne, bu o, çok... Kolonga. Anlayamadım bunu. O kolongayışı. O kolongayışı. O semeri hayvanın üstünde... ...sağlam, sabit gibi yarar. Semer, sağ, sola, kaymak... Lan yani böyle bu kadar teferratla uğraşmak şart... ...bu da versin? Olur mu canım, kendi dediğinde, lahmı Allah'ımı seversen. Sadece kolongayışını bir koyduğunda... ...hayvanın üstünde nasıl gidecek? Olur mu? O semerden beraber... ...bir işe yarar. E o zaman sadece bununla uğraşsın, olmaz mı? Olmaz, semer olmadan o bir işe yaramaz. Yani illa hepsi beraber olacak. Elbette birbirine bağlı. Hımm kayışı. Yani diyorum artık böyle bir çağın gereklerine göre bir düzene geçsen bir şey yapsan filan olmaz mı? O zaman kaybolur. Kaybolur her Semerciğim. Semerci. Semerci. Semerci. Sen kaybolmanın farkında değilsin Semerciğim. Şu kolan kayışı kaybolsa ne olur? Kaybolmasa ne olur? Öyle bir sanatın olmalı ki Çağlar değilse bile Değeri kaybolmamalı Semerci Belki bir zaman kıymetliymiş Ama şimdi artık yok Ey Rahman'ın konu Öyle bir sanatın olmalı ki Hiçbir zaman Hangi çağ gelirse gelsin Değeri kaybolmamalı Böylesine dağımızdaki Neleri kaybettiğinin farkında değilsin Kaybetmemek gerek diyorsun Bir kere her şeyden önce Kör oğlu dediğin eşit kaybetmişsin Anlaşılama Bir kere her şeyden önce Vaktini Nasıl güzel değerlendirilir Onu kaybetmişsin Şu ömür sermayesinde geçen En güzel saatleri Şu semerin başında geçiriyorsun da Tainatın aşk muhabbetlerini unutu veriyorsun. Seni güzelliklere davet eden Bilal-i seslerini unutu veriyorsun. Kalan kreşi. Hepsi beraber diyorsun. Evet hepsi beraber. İslam da böyledir. Hepsi beraber olur. Bırak artık dünyaya. Bir şey olmaz merak etme Kolon kayıtsızla bu dünya geçer Ama Namazsız ahiret zor geçer ha, Evet bu dünya Ama ahireti unutmuşuz öyle değil Eğer Ahireti unutmamış olsaydık Bu cebiyet böyle olur muydu? Söyle! Allah aşkına! Hey Semerci! Bu dünyada her şey ahiret için olmalı. Çünkü ahiret o kadar uzun sürecek ki... ...ve ahirette o kadar güzellikler var ki... ...şu dünyanın nesi var sanki Semerci! Canım hep ahiret, hep ahiret, hep ahiret! Hiçbir dünyaya çalışmayacak! Al dünya senin oğlan! Ver ol o gayısımı! Aklına bunu böyle canım, bu para! <gülüyor> dünya öyle mi? Hayır yani azıcık da dünyaya çalışalım canım! Azıcık da dünyaya! Evet, azıcık da dünyaya! Anlaşalım burada, azıcık dünya! Bunu? Azıcık dünya, pekala! Ama... Anlaşalım Sefercik! Allah Azze ve Celle, sana bir günde 24 saat ömür vermiş! Doğru mu? Öyle! Azıcık dünya! 22 saat dünya olsun, 22 saat ahiret. E Canım azıcık daha azıcık dünya olsun ya. Ama azıcık dünya der, o, Olmaz git ben 2 saat yeter mi canım artık yüksek yüksek çık çık. Yani peki azıcık daha 4 saat dünya olsun, 20 saat daha Çık çık azıcık azıcık. azıcık. Ama yani sen dediğin azıcık diye de o yüzden. Ya aslında azıcık, ben daha çok verirdim. E canım alındık değil de sen de şu kadar biri yok. Çok cimrisin ya. Açık daha ağırdır Allah aşkına canım. Yani altı saat dünya, on sekiz saat ahiretsin. Maliyetini kurtarmaz Allah. Kalamaz şimdi. Maliyet kaldı mı semerci? Ya kararlıkta korkarsın. Maliyet var mı Semerci? Kimin bu gördüğün her şey? Allah'ın nuru olmazsa hiçbir şey yok zaten. Yakışıklar, yakışıklar. Yok. yok! Yok! Öyle bir kıyamaydan şey olsun. Karametten korkarsın. Yok yok yok, çok korkarım bana. Ama şimdi... Ahirette cennet o kadar aydınlık ki... ...onaya gitmek lazım. Onlar nasıl öyle gidelim? Onlar lanarlar. Tamam, oraya gidelim beraberce. Nasıl gidelim? Yani azıcık dünya dedin ya, yani azıcık da ahiret olsun. Olur, azıcık daha ailet olsun. Yani 8 saat dünya, 16 saat ahiret olsun. Yani var ya, evde arkadaşın melekleri parası, su parası, parası, parası, parası, müşlü parası, parası var. O 8 saat gitmek, azıcık da, azıcık da. Hey, evet, evet. 10 saat olsun. olma kalka ne yapacaksın o saatte diye nitede uyuyacağım, çalışacağım, para kazanacağım. Niye bak Ne işiydi? He. Ki hadis-i şerif var. Demano bilir mi, hikmeti biliyor olmak. Ki önleyecekmiş gibi bu günah için diyor. Ben karnı öçeçmiş gibi ahirete geçeceğim. Bana onu bilmiyordum. Sabancı gel oğlum sağ 8 saat uyku, 8 saat dünya, işler, telaşlar, faturalar, çekler, senetler, kalan 8 saatte ayrılıyoruz. Olmadı mı? Ben 8 saat uyuduğum zaman ruhumu alamıyorum. Yaşlı geçtim. Peki, 10 saat ahirete ayrılalım, 20 saat dünya. Atla atla tamam 4 saat çok Ne yapacaktır Peki semerci Hiç olmazsa 5 vakit namazın içine sığdığı 1 saatini ver Ahmet için Allah sana bütün nimetlerini vermiş Her şey zaten olur Hiç olmazsa 1 saat semerci Çoğmazsa bir saat... Ne olur düşün bunu... Saat... Biliyor musun Seberci... Aslında sabah dükkanını açarken... Bismillah deyip... Allah için helal kazanmaya niyet ettim dediğinde... Yalansız, hirisiz, yalnızsız... İhanet düşünmeden, haset düşünmeden bir ömür geçirsen... Hiç başka bir şey yapmana gerek yok Hepsi ahiret olacak Var git sen şey Hayatını ahirete çevir Eğer Bismillah der yersen Yemeğin ahiret olur Bismillah der adım atarsan Her adımın ahiret olabilirsin Sanma ki bu dünya için bir şansın Ama unutursan ahireti O zaman her şey dünya olur Eğer bir menfaat için ibadet etsen, nesiller diye ibadet etsen bile ahiret olmaz, dünya olur. Hey, ahiret, ahiret, ahiret. Ah bu şeytanın tuzakları olmasa, bu şeytan lane bizi, nefsimizi kandırmasa filan biz iyi ahirete çalışırız ama öyle mi? Şeytan deyince aklıma Hazreti Ömer geldi radiyallahu anh Şeytan-ı Ömer'i gördü müydü kaçarmış Ömer, Ömer, Ömer, Ömer. Resulullah aleyhissalatü vesselam Bu dinin her şeyini anlattı İnsan hayatının Evet aklı başına geldikten Akıl bali olduktan itibaren Ölünceye kadar Ne yapması gerektiğini adım adım, her şeyini anlat tamam? Var mı bir itiraz? İtiraz eden Rasulullah'ın hayatına baksın. Ve sonra, ve sonra, ve sonra... Evet Gonca filan, sen... Adın ne senin? Enes, senin adın? Mehmet, senin adın? Mustafa, ne güzel isimleriniz var. Biz beceremedik. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını saçımız, sakalımız ağırdıktan sonra anladık. Ne olur siz şimdi ara? Akıl bali olduğundan itibaren siz o yaşlara geldiğinizde hep, yani 14 15 yaşlarınıza falan geldiğinde 12 13 yaşlarımıza kadar öğrenmiş olun. Ve sonra büyüklerimize siz adet. Büyükler dünya telaşına düşmüşler. Dünyalık kavgalar, geçim sıkıntılarıyla öğrenmeye fırsat bulamamışlar kayıtdan. Konya'mızın ikinci manevi mimarı Hacı Veysademiz Rahmetullah Bundan kırk küsür yıl evvel vefat etmiş O diyor ki Dünyada rızık için gam çekeni Öldükten sonra bedeni çürüyeni Adamdan saymazlar Öyle bir insan olun ki aynanız kırıldığı zaman Hiç ölmeyin Yunus gibi yaşayın Mellana kimi yaşayın. Resulullah aleyhissilatü vesselam arkadaşları ona gel Muhammed oynayalım dediklerinde aleyhissilatü vesselam ben oynamak için gelmedim bu dünyaya diye cevap verdi. Aynı Resulullah aleyhissilatü vesselama aşık Mevlana küçükken ey Celaleddin gel Dam dam dama atlayalım diye arkadaşları çağırdığı zaman Dam dam dama köpekler de atlar. Gelin göklere ağlın diyor. Ömer! Ömer! Aşık Ömer! Ömer! Şeytan gördün mü köşeden kaçıyor? Böylesine imanla tutun ki şeytan size yaklaşamazsın. Diliniz dua, kalbiniz aşkla olsun. Ömer'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlattı bir gün. Ahiret dedik yani. hani, Münker ve Nekir nedir bilir misin ya Ömer? Bilmem ya Resulullah. Peki sana anlatayım ya Ömer. Münker ve Nekir, Hani sen öleceksin ya Ömer Ve sen ölünce hani seni toprağa koyacaklar ya Ömer İşte o zaman ve Benekil isimli iki melek gelecek Ama nasıl gelecekler biliyor musun ya Ömer? Ritmik seslerle ve çok dehşetli bir sesle Hiçbir şey var Şimdi belli ki ya Ömer, bir insanın korkmaması mümkün değil diyor olması Allah ve ellerinde bir topuz olacak, bir topuz. Ya Ömer, o topuzun mina aldı, hepsi bir araya gelse kaldıramazlar. Yani mi ne Mesul, şeytan taşlamalar var ya haçta hani o kalabalıklar hepsi toplansa münker ve nekirin elindeki topuzu kaldıramazlar diyor Allah Resulü. Ama münker ve nekir bir tüyü kaldırır gibi kaldırırlar. Ve soru soracaklar ya Ömer eğer bilemezsen öyle bir vururlar ki kabirdeki toz duman olur. İşte o zaman sorguya çekildiğinde ne yapacaksın? Ya Resulallah benim aklım, şuurum yerinde mi olacak? Yani ben bu halde mi olacağım? diyor. Evet ya Ömer sen bu halde olacaksın. Aklın ve şuurum yerinde olacak. Ya Resulallah cevaba bakın şimdi. Bana dikkat dikkatle dinleyin. Hep O asıl saadet, o muhteşem hayatın cümlelerini değil sayfalarını okuyup okuyup geçiverdik. Değil bir cümlesi, bir satırı, her kelimesi önemlidir. Düşünmek gerek. Şu cevaba bakalım. Ya Allah, ben onların hakkından gelir cevaplarını bil. أنا قلش في كاميكا نصب كذا رأي تجاه بيور أمر. دار دار دار. شنو؟ نصيحة الألقاء بيور. هايلاي. بس نأبّحّنا؟ بكي. إيه م؟ بس نأبّحّنا؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Şimdi, ah, ekranların karşısında bizi seyredecek olanlardan bir tanesi. Hangisini? yaşlı teyzeyi mi seçelim? Yok canım, bir hanımefendi. Onu seçelim. Pekala. Hadi şimdi burası bir kabir, karanlık bir yer. Ah, ve, ve, ve, evet, bir kabir. Ve hanımefendiyi sobbeye çekelim beraberce. Haydi başlayalım! Evet. efendi bana güle dursun ben erkek kardeşlerimden birine. Evet evet. Siz beyefendi başlayalım. Siz kaç yılını ağırlık kullanıyorsunuz? 20 yılın. 15 yıl. 30 yıl. 30 yıl. 30, 30, 30, 30, 30. 30 Geçilir mi durur? Şöyle. Çünkü bir nasıl yaşıyor? Şöyle. Bir desa. Şimdi Söyle bana Hangisinin gelirdiğini Söyle bana Ah keşke kabirde sorular bunlar olsaydı Ne kolay cevap verirdik değil mi Değil mi Çorbayı sorsalardı değil mi kolay cevap verirdik. Kahve pişirmesine, hastalar yapmasına, araba kullanmasına, martolar hesabını. Bir o yeni çıktı, bilmeyen kalmadı. Ama bize unuttuğumuz ve maalesef öğrenemediğimiz Bizi soracaklar, nasıl bu kadar cahil kaldık, nasıl bütün bir dünyaya medeniyeti biz öğretmemiş miydik?